Değerli dinleyenler, bir fıkıh sohbetine daha birlikteyiz. Allah'ın selamı, bereketi ve feyizi üzerinizde olsun. Efendim bize ulaşan sorulardan sohbetimize devam edeceğiz. Özellikle e, yılbaşı dolayısıyla gerek Peygamber Efendimizin doğumu, gerek Hz. İsa'nın ile ilgili bir değerlendirme yapmamız isteniyor. E, bazı gelen sorulardan bunu anlıyoruz. E, yani bizim kendi kültürümüzde bizim son peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in doğumuyla alakalı mevlit kelimesi yani doğum anlamında doğmak anlamında peygamber efendimizin doğumu doğumuyla alakalı olmak üzere bir de Mevlid-i Şerif'in kaleme alındığını biliyoruz. Hristiyanlar da milat demişler. Yine aynı kökten geliyor. Doğum Hz. İsa'nın doğumu ile ilgili o kelime kullanılmış. Yani İslam e, literatüründe mevlit, Hristiyan literatüründe de milat doğumla ilgili olmak üzere kullanılan terimler. Şimdi önce tabi bir peygamberlik nedir? Bir iki cümle onun üzerinde düşündürsek şunlar söylenebilir. Bildiğimiz gibi alttan iman esası var. Bir kimsenin Müslüman sayılması için bu iman esaslarına inanması gerekiyor. Bunlar da önce Allah'a Allah'ın meleklerine kitaplarına, peygamberlerine ahiret gününe öldükten sonra dirilmeye e, hayır ve Allah'tan olduğuna inanmak diye ifade ettiğimiz altı tane iman esası e, vazgeçilemeyen ilkelerden. Bunlardan herhangi birisini kabul etmeyen kimse e, İslam dairesi içinde sayılmıyor bildiğimiz gibi. Haşa Allah'a iman etmeyen kişi ateist olarak kainatı yaratan yoktur. Kendi kendine olmuştur gibi bir kanaati varsa kendi meselesi İslam'ın dışına çıkmış olur. Ondan sonra Allah meleklere inanmak, inanmamak mesela, melek diye bir şey yok dendiği zaman, o zaman şu anda her insanın omuzlarında yazıcı melekler var, İnsandan ayrılmayan melek, insanı dualarına göre takip eden, koruyan melekler var. Şimdi melek inancını kaldırdığınız zaman, insan yapayalnız, yalnız, hiç üzerinde manevi etki etki olmayan, kontrolsüz bir varlık haline geri veriyor. Eğer meleklerin varlığını kabul etmezsek insan soyut bir varlık halinde yapay yalnız dünya gezegeninde kalmış görünüyor. O yüzden meleklere iman da iman esaslarından onların başında geliyor. Bundan sonra peygamberlere iman mesela. Ondan sonraki kitaplara iman. Peygamberlere yüce Allah'ın gönderdiği kitaplara da iman iman esaslarından. Peygamberlerde bildiğimiz gibi Hazreti Adem ile başlamış. Bizim peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemle son bulmuş. 28 kadar peygamberin isimleri Kur'an-ı Kerim'de zikredilmiş. Ancak Kur'an-ı Kerim'de hiç zikredilmeyen peygamberlerin olduğu da haber verilmiş. İşte 124 bin peygamber denir hadis-i şeriflerde. Çeşitli devirlerde bunları Yüce Allah görevlendirmiş. Yani Bunların içinde tabii büyük peygamberler var. Kendilerine kitap verilenler var mesela. Tevrat, Zebur, İncil, Kur'an-ı Kerim gibi 4 tane kitap var bildiğimiz gibi. Kitap olarak Yüce Allah'ın gönderdiği. Ama bunların dışında da e, peygamberlere Yüce Allah hep vahiy göndermiş. Hazreti Adem'e de, İbrahim Aleyhisselam'a da diğer Nuh Aleyhisselam'a ve diğerlerine e, vahiy gelmiş. Ama sayfeler halinde gelmiş. 100 sayfa, 50 sayfa, 10 sayfa şeklinde sayfalarla ifade edilen suhuf deniyor onlara. O peygamberlere de e, bütün kitap halinde değilse de parçasal olarak vahiy gelmiş ve bunlar sayfalar haline takip edilmiş. Bunlar da yine Kur'an-ı Kerim'de ve hadis-i şeriflerde zikredilen hususlar. Şimdi peygamberlere iman dediğimiz zaman tabi sırasına göre peygamberler geldikçe bir sonraki öncekileri tasdik ederek geliyor. Daha önce gelen ilahi kitapları da tasdik ederek sahiflerse, sayfeleri o peygamberlere gelen Vahide de onaylayarak peygamber e, görev üstleniyor. Kendisinden sonra peygamber geleceğini de haber veriyor. Önceki peygamberler. Fakat en son Hazreti İsa peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin geleceğini haber ver vererek konu noktalanıyor. Yani son peygamber. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kendisinden sonra peygamber gelmeyeceğini artık kendisinin Hatemen Nebiyyin diyoruz zaten peygamberlerin sonuncusu anlamında bunu kullanıyoruz. Mesela Hz. İsa e, bizzat peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin geleceğini hem de isim olarak zikrediyor. Saf suresi 6. ayet-i kerime. Bunu kardeşlerim not alabilirler. 61 numaralı sure oluyor Saf suresi. 6. ayetinde mesela şöyle buyruluyor. Nesallallahu ve zikra İsa bin Meryem'e. Bir zamanlar Meryem oğlu İsa şöyle demişti. Ya ben İsrail'e, ey İsrail oğulları. İnni Resulullah'ı ileykum. Ben e, size gönderen Allah'ın Resulüyüm. Bir peygamberim. Haşa ilahım, Allah'ım falan, Allah'ın oğluyum demiyor Hazreti İsa. Bakınız burada. İnni Rasulullahi ileykum. Ben size gönderilen Allah'ın peygamberiyim. Musaddikan limabene yedeyemine tevrat Tevrat'tan yanınızda olanları tasdik edici olarak. Yani Hz. İsa'dan önceki büyük kitap Tevrat. Hz. Musa'ya verilmiş. Dolayısıyla İsrailoğulların elinde o gün için Tevrat mevcut. Hz. İsa döneminde. Dolayısıyla elinizde olan Tevrat'ı da kutsal kitap olarak tasdik etmek üzere geldim. Bunu aynen kabul ediyorum diyor Hz. İsa. Ama Allah beni peygamber olarak görevlendirdi bana da vahi gelecek bana da kitap verilecek manasında bildiriyor. Başka ve mübeşşiran müjdeci olarak haber verici olarak geldim. Bir, rasul, bir, bir rasulin bir bir peygamberi müjdelemek üzere geldim. Dolayısıyla bu peygamberin gelişi de yetimin badi benden sonra gelecek olan bir peygamber Hü Ahmedü. İsmi Ahmet olan Ahmet Muhammed. Ee, ikisi aynı anlamda kullanılıyor. İsmi Ahmet Muhammed olan benden sonra gelecek olan bir peygamberi müjdelemek üzere Allah'ın görevlendirdiği peygamberim, Allah'ın Resulüyüm diyor Hazreti İsa. Saf suresi 6. ayet-i kerimede Teala Hazreti İsa'nın bu konuşmasını İsrail olarak söylediklerini Kur'an-ı Kerim'de nakletmiş. Dolayısıyla ee, Hz. İsa kendinden sonra bir peygamberin geleceğini söylemiş. Ama bizim peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem gelen ayetlerde e, zaten onun son peygamber olduğu açıkça ifade edilmiş, ifade edilmiş. Nebilerin sonuncusu olarak artık peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem insanlık aleminde gönderilmiş. Şimdi peygamberler tabi özelliği olan e, Cenab-ı Hakk'ın seçkin kulları. Her peygamberin kendine ait bazı özellikleri olmakla birlikte bütün peygamberlerin ortak sıfatları var bildiğimiz gibi. Bunlar genellikle beş sıfat olarak zikredilir. Bütün akideyle ilgili olan eserlerde peygamberlerin beş sıfatının her peygamberde bulunduğu ortak sıfatlar olarak zikredildiğini görürüz. Mesela bunlardan birincisi emanet sıfatı. Peygamberler emindir, güvenilir kimselerdir. Yani toplum nezdinde gerek peygamberlikten önce gerek peygamberliği sırasında peygamberler toplumun güvendiği kimselerdir. Yalan söylemez, hile nedir bilmez, yalan dolana girmez. Dolayısıyla peygamber kendine verilen emanete hıyanet etmez. Sözünün eridir, güvenilir kişidir anlamında toplumda o kişi üzerinde bir güven meydana gelmiştir. Bizim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bildiğimiz gibi daha delikanlılık çağında işte Peygamber olmazdan önceki dönemlerinde güvenilir Muhammed anlamında Muhammedül emin dermiş Emin, güvenilen Muhammed itimad edilen kişi anlamında bu sıfat daha gençlik çağlarında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e verilmiş yani Kureyş nezdinde. Peygamberimizin özel bir yeri, değeri var. Zaten Hazreti Hatice validemizle tanışması, evlenmesi de bu güven sebebiyle olmuştur bilindiği gibi. Hazreti Hatice validemiz, kocası vefat ettikten sonra büyükçe bir servet kalmış kendisine. Kervan hareketiyle ihracat yapacak derecede ticareti var. Dolayısıyla bu ticaretinin başına güvenilir, güvenilir birine ihtiyaç var. Peygamberimizi tavsiye ediyorlar. Suriye o yüzden Allah'ın Resulü delikanlık çağında Hazreti Hatice'nin kervanını sevk ediyor. Mal sevk ediyor Suriye tarafına, Şam'a. Malları satıyor, geri dönüyor ve e, dolayısıyla el, e, onun kar payına işte bir iki deve alacak, satın alacak kadar pay düşüyor. Yani elde ettiği kardan pay almak üzere anlaşma yapmışlar, yapmışlar Hazreti Hatice ile dönüşünde kendine ait kar alıyor. Buna mudarebe yoluyla e, işletmecil gidiyoruz biz. Emek sermaye ortaklığı. Yani Hazreti Hatice sermayesini koyuyor. Peygamberimiz emeğini ortaya koyuyor. Girişimcilik yeteneğini. Kervanı Suriye'ye sevk ediyor. Uygun fiyatlarla satış yapıyor. Geri dönüyor. Dolayısıyla ana para belli. E, kar kısmı belli. Kardan Peygamberimiz payını alıyor. Bunun ismi mudarebe ortaklığıdır, emek sermaye ortaklığı. Ve günümüzde de halen aslında girişimcileri teşvik eden sermaye bir taraftan emek bir taraftan olmak üzere yapılacak ortaklıklara daha Peygamberimiz İslam'dan önceki dönemde Hz. Hatice'nin sermayesini işleterek girmiş. Ve bu Kureyş örfünde de var, daha sonra İslami dönemlerde de devam edecek olan bir uygulamadır. Hatta bir defasında Kabeği muazzamayı Kureyşliler tamir ederlerken e, elden geçirlerken Hacıül el Esvedin yerine konması konusunda anlaşmazlığa düşmüşler, bilinen hasedir. Ve büyük bir şeref addederek Hacıül Esvedi yerine koyma işi anlaşamamış kabile önde gelenleri e, onun üzerine demişler şu yoldan kim gelirse e, onu hakem yapalım kimin taşı koyması uygun bulunursa o ne derse ona uyalım demişler. Beklemeye başlamışlar. Dedikleri yoldan biraz sonra e, genç olan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem çıka gelmiş. Aa, Muhammed geldi. E, o güvenilir kişidir, emindir. E, onu hakem yapalım denmiş. Ve demişler böyle böyle. Biz bu Kabe-i tamir ederken hacer Esvedi yerine koyma konusunda anlaşamadık. Hangi kabile koyacağı konusunda ihtilaf çıktı. Sen ne dersin demişler peygamberimize. O Bir yaygı getirin demiş. İşte halı kilim, bir kilim getirilmiş evden. 2-3 i̇şte metre, 2 metre kare diyen büyüklüğünde. Ortasına koymuş hacer Esvedi. Şimdi uçlarından tutun demiş kabile mensupları, kabile başkanlarına. Dolayısıyla ihtilaf edenlerin her biri o kilimin etrafından tutarak hacer Esved'i konacağı yere kadar getirmişler. Ondan sonra Peygamberimiz eliyle hacer Esved'i yerine koymuş. Ve dolayısıyla anlaşmazlık çözülmüş. Yani buna benzer Allah Resulü'nün daha peygamber olmazdan önceki dönemde de emin sıfatının, güvenilir sıfatının bulunduğu toplum nezdince biliniyor ve onaylanıyor. Tabi peygamber olduktan sonra da bu hali Allah Resulü'nün devam ediyor. Hatta birçok güvene dayalı olan işte paradır, bir eşyadır peygamberimize emanet edildiği biliniyor. Hatta hicret öncesinde bu emanetlerin yerine geri yad edilmesi konusundan da bahsedilir. İşte şu emanetler yerlerine verilsin diye Allah Resulü bunları yerlerine verdetmiş. etmiş. Ee, onunla ikincisi sıdık, doğruluk. Peygamberler sadık kimselerdir, doğrudur. Yalan nedir bilmezler, yalan söylemezler. Hile nedir bilmezler. Sıdık özelliği vardır, doğruluk özelliği vardır peygamberlerde. Şimdi dolayısıyla bu sıfatları elbette, bu güzel sıfatları acaba bizde ne derece günlük hayatımızda uygulayabiliyoruz? Ne derece toplum bize güveniyor mesela? Ne derece sözünün, sözümüzün eri olabiliyoruz? Sıdık özelliğimiz var mı? Bu sıfatları değerlendirirken bir de kendimizin durumuna bakarak değerlendirmemiz elbette gerekiyor. Mesela Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir defasında komşusunun kendisine güvenmediği, emin olmadığı benim malıma, canıma, ırzıma aileme zarar gelir diye güvenmediği kimse vallahi gerçek mümin olamaz buyurmuş Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani komşu komşuya güvenmezse bu komşudan benim malıma, canıma, aileme, ırzıma zarar gelir endişesi taşıyorsa o güvenilmeyen kişi gerçek mümin olamaz buyurmuş. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Demek ki güven konusunda hele komşuluk daha da önem kazanıyor. Neden? Çünkü her gün komşular birbiriyle girerken, çıkarken gece, gündüz, Çeşitli hallerinde iç içe yaşıyorlar. Birbirine çok yakın oluyorlar ve sürekli görüşüyorlar. Birbirine güvenme konusunda en önde gelen kimseler komşulardır. Komşuların birbirine güvenmesi, itimat etmesi gerekiyor. İtimat edilmiyorsa, komşular arasında güvenilmeyen bir komşu varsa artık diğerleri de hep tedirgin olurlar. Acaba malıma zarar verir mi? Canıma zarar gelir mi? Aileme yan gözle bakılır mı anlamında? bir güven kalmadığı anda artık o sitede, o apartmanda, hatta o mahallede güvensizlik sebebiyle huzur bozulur. Bir kişinin bu şekilde mahallede fesat çıkarması, güveni sarsması bütün mahallenin huzurunu kaçırabilir. O yüzden Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir de el-caru er diye bir hadis-i şerif de var. Komşu kırktır buyurmuş peygamberimiz. Yani 40 haneye kadar demiş bazı alimler komşu 40 hanelik bir mahalle birbirini komşu sayır demişler hatta bunu sağdan 40 soldan 40 önden arkadan 40 ar olmak üzere 404 16. yani 160 hanelik bir köy hepsi birbirine komşu saydır di şekilde yorumlayanlar da var yani komşu 40'tır 40 haneye kadar uzanır. Demenin anlamı günümüzün sitelerinde 40 dairelik diyelim günümüzde biraz daraltırsak konuyu belki daha uzak yanlardaki siteler birbirine girişler çıkışlar ayrı olduğu için tamamen birbirinden kopuk durumda olduğu için günümüzde 40 40 daireli bir site bir apartman düşündüğümüz zaman tamamının birbirine komşu olduğuna şüphe yok dediğimiz gibi bunu Dörtle çarparak 160 daireye çıkaranlar da var İslam alimlerinden, komşuluk bakımından. Başka, başka bir yorumla da demişler yüksek sesle imdat istediği zaman herhangi bir ihtiyaç duyduğunda seslendiği zaman sesinin ulaştığı yere kadar e, çevresindekiler komşu sayılı diyenler de var. İşte o da yine hemen hemen aynı yola çıkıyor. Çevresinde eskiden bahçeli evler falan şeklinde de düşünürsek bir köyü, 40 hanenin yayıldığı e, yarımşar, beşer yüzü metrekarelik e, arsayı işgal etseler. Su e, kadar olur diye düşündüğümüzde e, yüksek sesle yardım istediğimiz zaman sesimizin ulaşacağı yer anlamına da müsait bir e, tanım karşımıza çıkıyor. İşte böylece emin olma, güvenmek ve doğruluk e, peygamberlerin en önde gelen sıfatlarından ve müminlerin de bu sıfatlara sahip olmak için çabalaması gerekiyor. Üçüncüsü fetanet, fetanet e, zeki, akıllı olmak. Peygamberler toplumunda en akıllı kimselerdir. Muhakeme güçleri yerindedir. Toplumu ikna etme yetenekleri vardır. Dolayısıyla onlar ilahi eğitimden terbiyeden geçtiği için aslında özel bir eğitim almasalar bile. Yüce Allah'ın onlar olan feyzi, bereketi, ilim ve irfan katkısı bir çeşit vehep olarak, ilahi bir hibe olarak onlara verildiğinden peygamberler ferasetlidir, muhakeme gücü gelişmiştir, akıl yönüyle toplumun önde gelenlerindendir. fetanet onların sıfatlarındandır. Ondan sonra ismet sıfatı, masumluk. Peygamberler masumdur, günah işlemez ancak bazen zelle denilen ayak kayması deniyor ona ee, uyarıldığı tabi ki peygamberlerin de olur sonuçta bir beşer oldukları için bazı durumlarda ilahi uyarı maruz kaldıkları da olabilir i̇şte buna zelle tabiri kullanılmış mesela Hazreti Adem'in diyelim yasak meyveden yemesi o dönemde henüz günahın ne olduğunu Allah'a isyanın belki mahiyeti tam belli olmayan bir dönemde şeytanın da ihvasıyla e, yanıltmasıyla e, yani bu ağaçın meyvasını yersen ebediyen cennette kalırsın. Bu ebedilik ağacıdır diyor şeytan iblis Hazreti Adem'i kandırıyor. Hazreti Hava da ona uyuyor ve meyveden yiyorlar. Yani şeytanın etkisi altında kalarak bunu e, yaptıkları Kur'an-ı Kerim'de açıklanır. Ve bunu artık zelle deniyor. O dönemde yaşanmış e, bir hadise. Diğer yandan Hazreti Adem'in henüz peygamber olmadığı dönemde bunun bulduğu görüşü de var. Yani dünyaya inecekler. Daha sonra peygamberlik dünyada gelecek vahiy. Dünyada irşat tebliğ vazifesini yapacak şeklinde. Değerlendir değerlendirmeler de var. Diğer peygamberlerde de mesela Hazreti Musa e, İsrailoğullarından birine işkence etmekte olan Firavun'un adamlarından birisinin e, bir İsrailoğluna saldırdığı, ona zulmettiği bir sırada aralarına girmek istiyor, ayırmak istiyor. Ve bu arada belki Firavun'un adama Hazreti Musa'ya da saldırmak isteyince, isteyince o da cevap vermiş. O arada ters bir yerine gelmiş. Ölmüş mesela e, Firavun'un adamı. Hazreti Musa bu sebeple Mısır'ı terk etmiş. Dolayısıyla Firavun arattırıyor. Yani benim adamımı katletti, öldürdü diye Hazreti Musa'yı adamlarını aratmaya başlayınca Hz. Musa Mısır'ı terk ediyor. Oradan Şuayb Aleyhisselam'ın diğer olan Medyen'e gidiyor. Öyle, öyle olması gerekiyor aslında. ilahi takdirde Hz. Musa için aslında bir plan var. Şuayb Aleyhisselam'ın diyarına gidecek. Orada onun kızıyla evlenecek. 8-10 yıl kadar onun çiftliğinde bahçe, e, işçilik yapacak. Hz. Şuayb'ın bir bakıma yanında yetişecek. Ondan sonra Mısır'a peygamber olarak dönecek. İlahi kurguda bu var aslında. Hz. Musa'nın kaderinde bu var. Mısır'dan e, Medya'na başka türlü nasıl gidecek? Mısır'ı terk etmesi lazım. Dolayısıyla Mısır'dan te, ayrılması için de sanki bir gerekçe hazırlanıyor. Bunlar hep tecelliler aslında. Yani dolayısıyla kasıtlı özel e, işlenen bir cinayet söz konusu kesinlikle olmaksızın e, hataen yani, bu şekilde ayırmaya çalışırken Firavun adamının öldüğüne dair Kur'an-ı Kerim'de hadis-i şeriflerde bilgiler var. Diğer peygamberler de buna benzerleri olur. Peygamberimizin de e, mesela ama olan Abdullah'ı, peygamberimiz sallallahu çok önemli bir görüşme yaptığı sırada içeri girmesi, peygamberimize bazı sorular sorması, oradaki misafirleri görmediği için Allah Resulü kalmamış. Ondan sonra abese ve tevela encehle ama geldi diye, yüzünü buruşturan Muhammed diye peygamberimiz mesela e, Yüce Allah tarafından uyarılmış. Abese suresinin ilk ayetlerinde bundan söz edilir. Buna benzer hulasa çok da önemli olmayan, işte zelile ayak kayması denilen durumlar peygamberlerde olmuş. Ama bunun dışında peygamberler günah işlemez, haram işlemezler. Masumdurlar, koruma altındadırlar. Wallahu e, ya'assub kemennas İnna Allāh yāsūmükemel ey habibim seni Allah insanlara karşı koruyacaktır buyuruyor Cenab-ı Kur'an Kerim'de. Yani Peygamberimizi insanlara karşı diğer peygamberleri de Allahü Teala koruma altında tutuyor. Onların günah işlemesine karşı da koruma altında olduğu oldukları genelde kabul ediliyor. Masumluk sıfatı onların önemli sıfatlarından. Onunla tebli. E Görevleri var. Beşinci sıfat olarak yani peygamberler Allah'tan kendilerine ne geldiyse vahiy tebliğ ederler. Hiçbir şeyi gizlemezler, atlamazlar, eksiltmezler, fazlalaştırmazlar. Allahü Teala'dan gelen vahiyi aynen toplumuna tebliğ ederler. Dolayısıyla onların asli görevleri arasında bu tebliğ de vardır. Ben sohbetimize devam ediyoruz. Şimdi peygamberlerin bu sıfatları 5 tane ortak sıfatı yanında bizim peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in e, ayrıca e, ilave sıfatları var. Diğer peygamberlerde olmayan sadece bizim peygamberimize ait 5 ilave sıfattan daha bir hadis rivayette söz ediliyor. Rivayete göre Tebuk gazvesi yol yolu sırasında Allah'ın Resulü bir seher vaktinde sabah teheccüd namazından sonra sabah namazını beklerlerken bu hadis-i şerifi orada bulunan sahabelere ifade buyurduğu nakledilir. Daha önceki peygamberlere verilmeyen sadece bizim peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme verilen şu sıfatlar Allah Resulü tarafından zikrediliyor. Peygamberler genelde belli bir bölgeye gönderilirler. Belli bir yörede vazife yaparlar. Ve bütün dünya üzerine tebliğleri yayılmamış olabilir. Ama bizim peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, alemleri rahmet olarak gönderilmiş. وَمَا اَلْسَنَا er ki اِلَّا رَحْمَةَ الْاَالَمِينَ buyuruyor ayet-i kerime'de. Diğer peygamberlerden farklı olarak, ins ve cinnin peygamberi. Yani bütün insanlık aleminin peygamberi olduğu gibi, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, cinlerin de peygamberidir. Cinlere de tebliğ etmiş. Onlara da İslam'ı Allah'ın Resulü anlatmış sallallahu aleyhi ve sellem. Bir iki defa cinlerle toplantısı da olmuş Peygamberimizin. Cin suresinde bunlar anlatılır. Kur'an-ı Kerim'de bildiğimiz gibi özel bir cin suresi var. Taif'ten dönerken Allah'ın sellem yolda cinlerle ilk buluşması olmuş. Ve Allah Resulü e, sesli olarak sabah namazını kıld, yolda kılarken kılırken cinlerden bir topluluk da onu dinlemişler, izlemişler. Ondan sonra reislerine giderek Hazreti Peygamber'in şeyinden bahsetmişler. Yani okuduğu Allahü u Teala'nın son peygamber olarak geldiği konusunu cinler reislerine götürerek dolayısıyla oradan bir topluluk İslam'ı öğrenmek üzere peygamberimizle irtibata geçmiş ve ondan sonra cinlere tebliğ dönemi de devam etmiş. Dolayısıyla Allah Resulü bütün alemlere rahmet olarak gönderilmiş İnsanlık aleminin kıyamete kadar artık son peygamberi olarak yerini almış. Kuzey kutbundan güney kutbuna kadar yeryüzünde ne kadar Ademoğulları, Adem kızları varsa onların üzerinde son tebliğ yapan bir peygamber olarak yerini almış. İkincisi, bana şefaat makamı verildi diyor peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani diğer peygamberlere bu derece geniş şefaat yetkisi verilmediği halde bana şefaat makamı verildi. Rivayete göre Recep Şaban ayının 14'ünde, 13'ünde Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem işte oruçlu oluyor. 14'ünde oruç, 15'inde oruçlu oluyor. Ve o günlerde kendisine birinci gün şefaatın üçte biri veriliyor. İkinci gün üçte biri veriliyor. Berat gecesi dediğimiz Şaban ayının 15'inde de Allah'ın Resulü aleyhi ve selleme, Şefaat makamı veriliyor Şefaatın Bütünü veriliyor Yani yarın kıyamet gününde Cenab-ı Hakk'ın izniyle e, Ümmetine şefaat etme Hatta diğer peygamberlerin de ondan yardım isteyerek e, Bir yardımlaşma anlamında Bir şefaat hakkını kullanacağı konusunda Çeşitli şerifler var Tabi şefaatın e, olması Cenab-ı Hakk'ın iznine bağlı Bunu da ifade edelim nesabılder menden lece illa biz bakarsak ayetel kürsi'de menden lece o Allah'ın nezdinde şefaat o edecek olan da kimdir diyor yüce bak yani benim nezdimde huzurumda başkası adına kim şefaatte bulunabilir illa izni onun izni olmaksızın yani Allah'ın izin vermesiyle şefaat hakkı söz konusu olabiliyor. İzin vermediği kimseler için zaten böyle bir şefaattan söz edilemez. Ama yarın kıyamet gününde bir takım Allah'ın sevgili kullarının diğerlerine yardımcı olacağı konusunda da ayetler, hadis-i şerifler var. Mesela şehitlerin kendi yakınlarına şefaat edecekleri, yine küçük yavrusunu kaybetmiş olanların yarın kıyamet gününde bundan istifade edeceği, çeşitli şekillerde ayetlerde özellikle hadis-i şeriflerde bunlar bildirilmiş. Yani şefaat dendiği zaman sadece peygamberlerin değil salih kulların da yarın kıyamet gününde birbirine yardımcı olmasından söz edilebiliyor. Tabii ki bu kulakları hakları olmayan ve birbirine yardım edecek derecede güzel amelleri olan kimselerle ilgili olabiliyor. Eğer arada kul hakları varsa birbirinden bir şeyler isteyebilecek durumdaysalar, o zaman kıyamet gününde birbirine yardım etmek bir yana, insanların birbirinden firar edecekleri, kaçacakları da ayet-i kerimelerde ifade buyurulmuş. Mesela ne estağfirullah? Yevmi yefilmer ve ümmihi ve bih ve sahibeti ayet <-i kerimesinde, gülüyor> O gün kişi kardeşinden firar edecek, kaçacak gördüğü zaman kıyamet günü. Hak isteme durumu varsa tabi ki ve mihi vebi annesinden babasından da kaçacak ve sahibetihi ve beni hanımından ve çocuklarından da kaçacak gördüğü zaman acaba benden hak ister mi diye tabii ki dünya hayatında haklar yenmiş vazifeler yapılmamış anne babanın rızası alınmamış dolayısıyla eş kocasından memnun değil koca ondan memnun değil karşılıklı birbirinden hak isteme durumları varsa Acaba burada benim güzel amellerimi alır da ben açıkta kalır mıyım? Veya kendi günahların bana yükletir de durumum daha da kötüleşir mi? Korkusuyla birbirinden alacaklı verecekli olanların birbirini gördükleri zaman firar edecekleri ayet-i kerimelerde ifade buyurulmuş. Bu doğru ama böyle değil de Allah'ın veli kulu, salih kulları, şehit olanlar, ve diğer bir takım çok büyük ecir kazanmış olanların elbette birbirine yardımcı olmasından söz edilebilir. Ee, ancak tabi ki bunların başında yine peygamberler geliyor. Bizim peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin e, şefaat yetkisi geliyor. İşte böylece peygamberimiz bu konuda en geniş yetkiye sahip olan şefaat makamı verilen bir peygamber oluyor. Ve bunu kendileri bu hadis-i şerifte haber vermişler. Başka bir madde yeryüzü bana mescit kılındı. Bana ve ümmetime mescit kılındı buyuruyor Peygamber ve sellem. Yani namaz vakti nerede gelir girerse orada vakit çıkmadan namazı kılmak üzere yeryüzünün her yerinde namaz kılınabilir buyuruluyor. Yani temiz olan, nezih olan namaz kılınabilecek her yerde namaz kılınabiliyor bildiğimiz gibi. Mescitler sadece bir bakıma cemaatle namaz için ihdas edilmiş. Toplu namaz. Teşvik edilmiş tabi ki. 27 derece ecri olduğu haber verilmiş. Cuma namazları aynı şekilde. Daha da büyük cemaatlerle kılınmış. Ama böyle değil de camiye, meside gidemedik. Bulunduğumuz yerde mescidi yok. Yolda, bayırda, otobüste, uçakta, efendim, gemide. Bulunduğumuz sırada namaz vakti gelmiş ve çıkacak. Abdestliyiz. Oturduğumuz yerde kılabiliriz. Ayakta kılabiliriz. Yattığımız yerde namaz kılma imkanı olabiliyor bildiğimiz gibi. Hastalar için. Yani hangi durumda bulunursak bulunalım, yeryüzünde, evimizde, hastahanede, okulda, yolda, e, efendim, ormanla, ormanlık yerlerde vesairede Nerede namaz vakti geldiyse orada temiz toprağın üzerinde seccade olmasa da e, kıbleye doğru dönüyoruz. Abdest olarak namazımızı kılıyoruz. Su bulamıyorsak temi abdest almayı yeti. hakkımız var bildiğimiz gibi. Elimizi temiz toprağa vuruyoruz niyet ederek. Avuçlarımızı sirkeleyerek yüzümüze sürüyoruz. Tekrar toprağa vuruyoruz. Sağ kolumuzu ve sol kolumuzu dirseğe kadar mesh ediyoruz. Abdest hale veriyoruz Su olmadığı zamanda bile kırda bayırda namazı kılıyoruz. Hulasa demek ki yeryüzü mescit kılındı ifadesi. Mescide giderek, camiye giderek namaz kılma imkanı olmayan durumlarda namaz evde de kılınır, yolda da kılınır, uçakta da kılınır, gemide, otobüste, her yerde duruma göre kılınabilir. Oturduğumuz yerden de ima yoluyla kılınır, ayağa kalkarak rükulu secdeli kılamıyorsak. Bu da böylece e, İslam ümmetine gösterilen bir kolaylık. Şimdi biraz düşündüğümüz zaman mesela Hristiyanlıkta pazar günleri kilise ayin yapılır bildiğimiz gibi evde başka bir ibadet yok. Yani bu belki özel duaların dışında sadece pazar günü ayin, kilise ayini. Yahudilerde cumartesi günü aynı şekilde. Havralarda ayin yapılıyor. İslam'da evet cuma günü onlara benzeyerek kalabalık cemaatle bir cuma namazı var. Ama onun dışında beş vakit namaz var her gün. Beş vakit namaz var Giderek mescide kılmak teşvik edilmiş Mescide gidemiyorsak Tek başımıza Veya ailemizle evde kılma Kırda bayırda kılma imkanı da tanınmış Yani İslam'da buna benzer evrensel Genel bir yaygın ibadet Esası getirilmiş Sadece belli günlerde değil Cuma günü toplu namaz O bitti ama onun dışında Beş vakit namaz her gün devam ediyor Yeryüzünün neresinde olursak olalım e, yeryüzü gezegeninde bunu kılıyoruz. Yeryüzü dışına çıksak diğer gezegenlere gidilse uzay araçlarıyla yine namaz farizası devam edecek. O zaman dünyaya doğru dönerek kıble kısmını yine dünya tarafında e, değerlendirerek namazımızı orada da kılacağız. Bu yüzden e, yeryüzü hatta daha da geniş. Dünya gezegeni dışına çıkılsa da Namaz farizası yine sakıt olmaz. Ay'a gitti mi orada kalma imkanı oldu bir farz. Ay'a bir otel yapıldı. Gidip orada tatil yapacağız. Ne zaman? Bir asır sonra mesela. Veya filanca gezegene ulaşıldı. Oraya insanlar tatil için gidiyor. Bir haftalığına gitti yedildi diyelim. Namaz ne olacak? O gezegende dünya tarafına doğru dönülerek namaz yine kılınacak. Nasıl? Seferi olarak kılınacak. Ondan sonra başka bir madde ganimetler sadece bana ve ümmetli hal kılındı buluyor Peygamberimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Savaş ganimetleri. Bildiğimiz gibi düşman yenildiği zaman ganimet diye düşmana ait olan mallar gazilere dağıtılıyor, şehitlerin varislerine dağıtılıyor. Sadece toprak konusunda Hz. Ömer zamanında toprakların kamyo bırakılması özellikle savaşsız alınan yerlerde mülkiyetin kamuda olması, ekip biçen köylülerinde bir çeşit kiracı gibi vergi ödeme karşında bunlardan istifade etmesi tarzında bir uygulama getirilmiş. Ve bunun dışındaki mallar ganimet olarak gazile dağıtılmış oluyor. Bana ve ümmetim helal kılındı buyuruyor Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi Başka bir madde, bir aylık mesafedeki düşmanın kalbine korku salınmakla ben ve ümmetim yardım olun diyor peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi bunu şu şekilde hadis şarihleri açıklıyorlar. Şimdi bu Tebük gazvesi sırasında hadis-i şerif buyrulduğu için aslında bildiğimiz gibi Tebük'e 30 bin askerle peygamberimiz bir Bizans ordusuna karşı yola çıkıyor. Tebük'e kadar gidiyor. Şam'dan harekete geçen Bizans ordusu da 50 bin kişi seçme bir askerle Hicaz'ı, Kabe'yi yakıp yıkmak üzere İslam'ı ortadan kaldırmak üzere yola çıkmış kararlı bir ordu var orta yerde onun önü kesiliyor Tebük'te ve ordu oraya yaklaşamıyor zaten oraya gele gelemeden peygamberimiz onlardan önce giderek Tebük'te askeri yerleştirmiş ve dolayısıyla düşmanın kalbine Korku düşmüş orada. Yani Bizans İmparator Herklius'ta aslında İstanbul'da. Konstantinopolis o zaman İstanbul'un adı. Bir aylık mesafe kabul ediliyor İstanbul. Ta İstanbul'daki e, Bizans imparatoruna giden haber üzerine işte Muhammed ordusuyla tabi günlerce devam ediyor. Medine'den çıkış, Tebiyo'ya gidiş 10-15-20 bu arada e, İstanbul'da da haberleşme sağlanıyor. E, büyük bir orduyla Efendim Suriye'ye doğru Şam'a doğru geliyor Muhammed Deyince durdurun ilerlemeyin diyor Bir korku meydana geliyor Bizans merkezinde Ve e, saldırıdan vazgeçiyor Bizans ordusu İşte hadis-i şerifteki Bir aylık mesafedeki düşmanın Kalbine korku salınmakla yardım Olundu Ben ve ümmetime yardım olundu Dolayısıyla bu da önemli bir ilki aslında yani düşman çok güçlü bile olsa kalbine korku salındığı zaman beri taraf çok güçlü görünür. Dolayısıyla az gibi görünen asker onların gözüne çok görünür, çok güçlü görünür ve dolayısıyla kalplerine korku düşer. Gerçi askeri tedbirlerde alınır. Peygamberimiz Sala mesela Tebük'te anlatıldığına göre kaynaklarda Tebük çevresindeki dağların üzerine sabilerden Kişer göndermiş. Çevrede ne kadar yüksek dağ tepe varsa gece olunca demiş gidin oralarda ateş yakın. Sabaha kadar ateşi söndürmeyin. Ve sahabeler dağılmışlar en yüksek dağların tepe tepelerin üst noktalarına. Oralarda geceleri ateşler yakılmış. Ve tabii ki çok uzaklardan görülen bu ateşler sanki bütün o bölge e, işgal altında. İslam ordusu yani bütün o bölgeyi, dağları, tepeleri işgal etmiş ve Suriye'ye doğru çok büyük bir hareket halinde devam edip geliyor. izlenimi veriyor. Askeri tedbirin de almış Peygamberimiz (s.a.v.) bu bir taktiktir aslında. Düşmanı yanıltma ve korkutma taktiğidir ve bu şekilde sadece Tebük'te belli bir karargahı uygun olan bir vadide etraftan bile görünmeyen bir karargahı muhafaza etmek yanında peygamberimiz daha yüksek yerleri, hakim noktaları bu şekilde elinde tutmuş. Oraya gönderdiği e, sah sahabilerle çok geniş bir alanı kontrol altında tuttukları imajını da vermiş askeri açıdan ve düşmanın kalbine ciddi bir korku salınmış. Ve Bizans ordusu da geri dönmüş. İşte bizim peygamberimize ait bu beş e, ilave sıfatla dikkate alınırsa gerçekten e artık kıyamete kadar başka bir peygamber gelmeden o yüce peygamber ins insanlık aleminin son peygamberi olarak yerini almış oluyor. Evet e, Rabi'yle evvel ayındayız. Peygamberimiz sallallahu 12. gününde doğduğu kabul edilir. Mevlid, Mevlid dediğimiz mevlidi Şerif de peygamberimizin doğumu ile ilgili olmak üzere özellikle Süleyman Çelebi merhum tarafından kaleme alınmış. Onun da güzel bir e, anısı, hikayesi vardır aslında. Bursa'da bildiğimiz gibi Ulu Cami'de e, bir Arap vaiz efendi vaz ederken Amin-i mana veriyor. Kur'an-ı Kerim'in Bakara suresinin son ayetlerini tefsir ederken kürsüde Ne saadu billahi Amin-i Resulü bima Rabbihi vel münün O peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Rabbından kendisine ne indirilse hepsine iman etti, kabul etti. Yani peygamberimiz Allah tarafından kendine gelen vahiyi tereddüsüz kabul etti, iman etti. Ve müminün, müminler de aynı şekilde iman ettiler peygamberimiz gibi. Küllün emine billahi ve melaketi, o müminlerin hepsi her biri Allah'a iman ettiler. Ve melaketi, meleklerine ve kütüb kitaplarına ve Resulü peygamberine iman ettiler. Devamında, لَا نُفَرِّكُ بَيْنَ هَدِمْ ...müminler şöyle der ve inanırlar... ...biz onun peygamberlerinden hiçbirini diğerine ait etmeyiz... ...peygamberler arasında farklılık yoktur... ...eşittir, hepsini eşit kabul ederiz... ...şeklinde ayeti kerimeyi okuyunca... ...vaiz efendi... ...Bursa Ulu Cami'de... ...demiş bütün peygamberler eşittir... ...hepsine iman etmemiz farzdır, istenmiştir... ...peygamberlerin arasında... ...peygamberlere bakmak bir fark yoktur... ...deyince... Süleyman Çelebi Hazretleri de iz, dinliyormuş vaiz efendi. Yi. Fakat başka ait kelimelerde mesela Türkî usul ait mesela. O peygamberleri biz bir kısmını bir kısmından üstün kıldık. Daha faziletli kıldık. Mesela bir Hazreti İbrahim Aleyhisselam var. Hazreti Musa var. Hazreti İsa var. Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem var. Dolayısıyla bunlar diğer peygamberlerden daha büyük olan büyük hizmetler üstlenmişler. Onlara kitap verilmiş, kitaplar verilmiş. Büyük olaylara e, büyük olaylar yaşamışlar. Büyük olayları göğüslemişler. Dolayısıyla sadece onlara tabi olan e, hiç de kendilerine kitap verilmeden, e, önemli olaylara karışmadan e, tebliğ irşat vazifesi gören peygamberler de var. 124.000 peygamberden bahsediyoruz. Bunların her birini eşit olarak düşünmek Süleyman Çelebi Hazretleri'ne makul gelmemiş. Rivayete göre oradan çıkınca evine kapanmış. Şimdiki Mevlüd-i Şerifi kaleme almış. Ve orada Peygamber Efendimizi ta doğumundan alarak Âmine Hatun'dan doğumuna, doğumundan başlayarak dolayısıyla Mevlüd-i Şerif'in çeşitli bölümlerinde gerçekten çok güzel üslubuyla şiir üslubu içinde Mevlüdü Şerifi kaleme almış ve günümüzde de Mevlütli Şerif okunurken onun o güzel beyitleri tekrarlanıyor. İşte peygamberler arasındaki farklı bir bakıma daha doğrusu bizim peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve diğer peygamberlerden üstünlüğünü diyelim, faziletini ortaya koymak üzere eee Mevlüdü Şerif kaleme alınmış. Mevlit dendiği zamanda da Rabbi'ül evvel ayı akla geliyor ve bu aydaki peygamberimizin doğumu akla geliyor. Mevlid zaten doğum, doğmak demek. Doğum zamanı Allah Resulü'nün ismi zaman, ismi mekan, mimlim aslar diyoruz. Mevlid kelimesi. Milat da onun bir benzeri bir kelime. Hristiyanlar da o kelimeyi kullanmışlar. Kullanmışlar ama tabii Hristiyanlarda milat konusu Hazreti İsa'nın Doğumu uzun e, süreli ve çok büyük merasimlerle kutlanmanın yanında e, ilahi semavi bir kutsal e, anmaktan ziyade bir takım eğlencelerin, e, efendim, belki içkilerin içildiği, çeşitli şekillerde eğlencelerin yapıldığı bir şekle de dönüşmüş. Dolayısıyla tamamen e, bir peygamberi manevi yönüyle anmaktan ziyade dünyevi bir takım merasimlere dönüştüğünü de görüyoruz. Efendim burada sohbetimizi okularken hepinize hayırlı günler dileriz. Hoşçakalınız.